1198 numaralı konu, evi mescide uzak olan Ensari'nin mescide yürüyerek gidip gelmesi, bir kişi vardı, onun evi kadar mescide uzak bir ev yoktu, fakat her namazda peygamberin arkasında bulunuyordu, bir merkep satın alsaydın, ona karanlıklarda ve sıcak vakitlerde binseydin olmaz mıydı, dediler, adam, peygamberin mescidinin yanında evim olsaydı, beni uzak olmasından fazla sevindirmezdi, ben isterim ki, mescide doğru attığım adımlar benim için yazılsın, mescidden aile efradıma döndüğümde attığım adımlar yazılsın, dedi. Hazreti Peygamber, Allah sana bütün bunların sevabını verecektir, dedi.